să <speaking in Spanish> Hanım Beryani Hazırlayan ve Sunan Muhammed Ketencoğlu <gülüyor> Selam dostlar, hepinize merhabalar. Muammerket Hancıoğlu ben. Canlı olarak sizlerle beraberim. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün de 13 Ocak. Evet, tabii ki üzgünüz. Ee, her gün ülkemizde olup, olup bitenler artık diyecek bir şey bırakmıyor bize. Yani diyecek sözcük bulmakta çok zorlanıyoruz. Diğer taraftan da gündeme bağlı e, bir şeyler yapmak da her zaman hiç... Kolay olmuyor. Bugün e, kendi düşündüğüm programı aksatmadan yapmaya gayret edeceğim. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Ama e, tabii ki son derece üzgünüz. Bugün Macaristan'dayız. Daha önce de duyurdum sizlere. Şabı dinleyeceğiz. E, Living Hungarian Folk Music serisinden ki büyük bir seridir ee, 1978 yılında kaydedilmiş ama daha sonradan CD ortamına çevrilmiş muhtemelen vakti zamanında e, long play olarak yayınlandı e, 21 Macar Dansı içeren e, bir çalışma Şabe e, Ensemble 6 diye geçiyor 6. albümleri Şabe Ensemble'un 70'lerin başından beri e, kayıtları yapıyorlar. Şebö Ensemble'da adını kimden alıyor? Ferenc Şebö'den alıyor. E, ünlü müzisyen şarkıcı, besteci, e, araştı. Tabii en önemlisi de halk müziği araştırmacısı ki özellikle e, müzik aşlı birlikte Şebö Ensemble'da e, Macar halk müziğinin dünyadaki genel eğilimli de bağlantılı olarak yeniden. Ee, ...sahiplenim yükselişi, sahiplenileşi e, akımında yer alıyor... ...Mujikaş topluluğuyla birlikte, daha bir takım başka topluluklarla birlikte. 70'li yıllardan sonraki Macar müziğine damgasını vuran önemli topluluklardan biri bu... ...Şebe ansambul ve Ferenç Şebe. Burada bir de e, Ferenç Şebe'nin 1973 80 yılları arasında... E, yöneticiliğini yaptığı Bela Bartok e, amatör dans topluluğu da e, sahnede. Yani bunları e, anladığım kadarıyla canlı kaydetmişler veya en azından playback üzerine yani yapılmış müziğin üzerine e, dans etmişler. O ayak seslerini de e, duyuyoruz e, ve vokalleri de duyuyoruz. İşte Palok bölgesinden bir e, hızlı dansla ee, bakalım çardaşla başladık. Bir yanlışlık yapmayalım. Ee, evet. Palok bölgesinde yine de sizi azıcık e, bekleteceğim ve yanlış bir şey yapmayalım. Evet. Bakıyorum notlarıma. Evet. E, bu bir çardaşmış. Yine aynı bölgeden ee, bir vokalli şarkıyla devam ediyoruz. Az önce olduğu gibi. Ee, ağırlıklı olarak bu albümde Macar toprakları dışından e, danslar var. Transilvanya'dan danslar var. Onlara gelmedik henüz. Biz şimdi Macaristan e, sınırları içindeyiz. Palok bölgesindeyiz. Ve bu bölgenin e, melodileri çok güçlü ve aynı zamanda da çok canlı. Evet Şebe Ensemble ve Bela Bartok dans topluluklarının birlikte gerçekleştirdikleri kayıttan dinliyoruz. <Sessizlik> Evet sevgili dostlar bugün Macar halk dansları e, dinletiyorum sizlere. E, bunların çoğu da hani dans e, edilme sırasında kaydedilmiş e, parçalar. E, Ferenc Şebe ve arkadaşlara da eşlik ediyorlar. Tabii bu parçada bir eşlik yoktu. E, halk müziği araştırmacısı e, Ferenc Şebe'den biraz bahsedelim. Özellikle... Enstrümantal Macar Halk Müziği'nde ve e, dansla ilgili araştırmalarda öne çıkmış bir isim. E, 17 Şubet 1947'de doğmuş. E, şarkıcı, gitarci, e, söz yazarı, aynı zamanda mimar. E, i̇lk eğitimini mimarlıkta e, tamamlamış. E, dediğim gibi Macar Enstrümantal e, müziği ve danslarıyla ilgili ee, çok yoğun çalışmalar yapmış Aynı zamanda da e, 1970'lerin başında kurduğu Şebe ansamblıla hem geleneksel halk müziği hem de e, Yeni Bestelenmiş şarkılar Özellikle e, Attila e, Adıyla başlayan bir meşhur Macar şairi vardı Şimdi e, soyadını Hatırlayamadım Meşhur bir şair. Onun şarkılar, e, şiirlerinden de şarkılar yaptığını hatırlıyorum. Yıllar önce de, de e, o albümlerini burada çalmıştım. E, Ziget vardı müzik eğitimini görmüş. E, 1970'te de e, aynı zamanda e, mimar olmuş. 1989'da e, Franz Liszt Müzik Akademisi'nden etnomüzikoloji diploması almış. 69'da da ilk kez sahneye çıkmış Ferenc Şebo. 73'ten 80 yılına kadar az önce söylediğim gibi Bela Bartok dans topluluğuna yönetmenlik yapmış. Macar Televizyonu'nda halk müziği bölümünde çalışmış yıllarca. 1996'da Devlet Macar, Macar Devlet Halk Dansları topluluğunun başına gelmiş ve uzun süre yönetmiş o topluluğu. Böyle bir kariyer. Ee, yani Macar halk müziği denince akla gelen ilk isimlerden birisi Ferenc Şabı. Ee, şimdi yine söylemiştim az önce bu albümde ağırlıklı olarak e, Romanya'dan Transilvanya'dan Macar dansları var. Ben mümkün olduğu kadar yine hani e, eşit bir dağılım e, e, gerçekleştirmeye çalışacağım. Şimdi iki dans Melodisi dinleteceğim e, iki dans şarkısı Zek bölgesinden. E, Zek bölgesi işte Kalatozek bölgesine komşu olarak e, Romanya'da, Transilvanya'da Macar hazırlığın müziğinin en güçlü olduğu bölgelerden biri. İşte Zek bölgesinden önce bir e, çardaş sonra da e, yine bir Macar dansı. Evet, iki dans sizi dinledik. Zek bölgesinden ee, ve Şebo Asambl ile Bela Bartok dans topluluğunun birlikte kaydettikleri e, altı numaralı albümlerinden dinliyoruz. Şebo Asambl'ın. Şimdi komşu bölge yine Transilvanya'da, Romanya'da Macarazınlığı'nın yaşadığı e, Zekle komşu bölge Kalatuzek bölgesinden e, bir çardaş dinleyeceğiz. ...Kaleutazek bölgesini... Ee, ...yine... E, ...epey benzer Zek bölgesinin müziklerini... ...daha sonra ama başka bölgelere geçeceğiz. <Gülüyor> ...bu ansambul'u dinliyoruz. Macar dansları çalıyorlar. Bartok, Bela Bartok dans topluluğu ile birlikte. Şimdi Baggi bölgesine geçiyoruz. Anımsadığım kadarıyla bu Transilvanya'da değil... ...Macaristan'dan bir bölge. Haritada da bulamadık, baktık ama... E, ...dinliyoruz. Şey, oysoğan tanıttıttı çokra işte ne deme mert... Evet hemen fazla söz sokmadan araya Delal Föl Földi bölgesinden yine dans şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Evet, duyduğumuz telli çalgılara Ziter diyoruz. Ziter ailesinden. Tabii Ziter ismiyle pek çok çalgı var, pek çok ülkede. Ee, hani Ziter'e kadar e, uzatabilirsiniz bunu. İşte bu Macaristan Ovası'nda Delalpöldi bölgesi Ziter, Ziterleriyle ünlü. Ee, kısa bir dans havası dinledim. ki. Bu bölgede çok e, melodik, çok e, sıcak melodiler. Şimdi e, Mehkareki Tanzok e, badı, e, başlığıyla roman dansları var. E, onlardan bir örnek dinleyeceğiz. Yine Şabe ansambul ve Bela Bartok e, dans topluluğu. Evet roman dansları e, dinlettik sizlere Transilvanya'dan Macar azınlıkla birlikte yaşayan romanların e, tabii büyük ölçüde Macar müziğinden e, etkilen etkilenerek oluşturdukları dans geleneğinden bir bölüm dinledik. Şimdi e, Kuzeydoğu Macaristan'dan Zatmar bölgesinden e, bir şarkımız dans şarkımız var. Bu bölgenin müziği tabii oldukça karmaşık bir müzik kendi içinde son derece renkli çalgılara e, doğaçlama daha doğrusu e, birbirinden bağımsız e, çalma e, imkanı veriyor. Dinleyici anlayacaksınız. Yine Şabı e Ensemble'ı dinliyoruz. Zatmar'dan Danslar. Evet, son olarak Şebe ansambulu ve Belebartok dans topluluğundan, Tuna bölgesinden, Tuna Irmağı kıyılarından e, bizim konseptimize de pek uygun dans hafalarıyla bitiriyoruz. <gülüyor> Sevgili dostlar bugün Macaristan'daydık ve Romanya'daydık. Hem Macaristan'dan hem Romanya'dan Macar dansları çaldılar. Şabe ansambul ee, onlara da danslarda Bela Bartok dans topluluğu eşlik etti. Ee, program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı, numaradan 15 dakika içinde ulaşmanız mümkün. Ayrıca web sayfamdan, facebooklardan, twitterdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca biri tunanınberiyani.blogspot.com'dan gilediğiniz zaman hem bu programı hem de bundan öncekileri e, dinleyebilirsiniz, indirebilirsiniz. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Teşekkürlerimi yolluyorum hepinize ve e, Selahattin'e ve stajyer arkadaşımız Murat'a da e, teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. <gülüyor> să-nspuni n-aioc când săvii să mai șoară marjei n să Sunanın beri yanı. Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketencioğlu. <gülüyor>